1973 numaralı konu, Amir bin Füheyre'nin göğe kaldırılması, Mayun kuyusunda şehit edilen sahabiler arasında bulunan Am bin Umeyye Damri esir alındı, Amir bin Tufeil ölenlerden birisini işaret ederek, bu kimdir, diye sordu, Am, bu, Amir bin Füheyre'dir, dedi, Amir bin Tufeil onun öldürüldükten sonra göklere kaldırıldığını gördüm, hatta gök ile yer arasında ona bakıyordum, sonra cesedi yere bırakıldı, dedi,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 Onun adını da Münzir Bin Zübeyre verdiler.